Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması için çalışmalar yürüten Tema Vakfı 12 Haziran Toprak Bayramı ve 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü için bir açıklama yaptı. Tema Vakfı'nın açıklamasında toprağın yaşam için önemine dikkat çekildi ve bireylerin gündelik yaşamlarında yapacakları değişikliklerin toprak kaybının önüne geçilmesinde önemli bir etken olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Çölleşme ve Mücadele Sözleşmesi UNCCD STK paneli üyelerinden Tema Vakfı Genel Müdürü Doçent Doktor Barış Karapınar konuyla ilgili bilgiler verdi. 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine değinen Karapınar, hedeflerin katılımcı ve kapsayıcı bir kalkınma sürecinde yol haritası niteliğinde olduğunu ifade etti. Bizi besleyen gıdalar, giydiğimiz giysiler, evlerimiz yani hayatımızı sürdürmek için gerekli olan her şey topraktan geliyor. Toprak bize hayat veriyor diyen Karapınar bu nedenle toprağı korumamız gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu. Öncelikle toprağın ve arazi bozulumunun engellenmesinin önemini anlamak gerekiyor. Arazi bozulumu ve toprak kaybının insanlar dahil tüm canlıların ve gezegenimizin yaşamına etkisi bulunuyor. Biz insanlar toprağı sonu olmayan bir varlık olarak görmemeliyiz. Tüketim alışkanlıklarımızda yapacağımız küçük değişikliklerin toprağı korumada büyük bir önemi var. Tükettiğimiz her ürünün Toprak ayak izinize katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin 1 litre süt üretimi 1,5 metrekare toprağa. Bir otomobilin üretimi ise 150 metrekareye ve bir dizüstü bilgisayar 10 metrekare toprağa mal oluyor. Bunlar gibi toprak tüketimine birçok örnek vermek mümkün. Bu sebeple toprağı koruyabilmek için fazla tüketimden kaçınmalı. Tüketim tercihlerimizi toprak ayak izimizi küçültecek yönde değiştirmeliyiz dedi kendisi. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 15. maddesinde yer alan Karasal Yaşam ana başlığındaki Arazi Bozulumu Dengelenmesi maddesine dikkat çekerek sözlerini sürdüren Karapınar sadece ülkemizde değil, Küresel çapta da toprağın sürdürülebilir kalkınma için olan önemi seneler boyu göz ardı edildi. Oysa kalkınmanın beraberinde getirdiği sorunların çözülmesinde toprak en önemli unsurların başında geliyor. Ayrıca okyanuslardan sonra en büyük karbon yutağı toprak. Bu yüzden iklim değişikliğiyle mücadelede toprağın önemi büyük. Hedef? 15.3 kapsamında 2030'a kadar çölleşmeyle mücadeleye devam edilmesi, bozuluma uğramış arazilerin eski haline getirilmesi ve arazi bozulumunun dengelenmesi konuları yer alıyor burada. Bu hedefe göre ulusal kalkınma öncelikleri çerçevesinde sağlıklı ve verimli toprak varlıkları korunmalı ve arttırılması için çalışmalar yapılmalı. Bu sayede yoksullukla mücadele, gıda güvenliği, su varlıklarına erişim, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliği konularında Ancak ilerleme kaydedilebilir dedi doçent doktor Barış Karapınar Tema Vakfı Genel Müdürü. Dikili'de 2006 yılındaki emek barış demokrasi şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen altın madenleri ve çevre paneline koza altın şirketi çalışanlarının saldırısıyla ilgili dava yine bitmedi. Devam ediyor. 54. celsesi görülen dava eksikliklerin tamamlanması için 23 Haziran'a ertelendi. 10 yılı aşkın Bir zamandır devam eden duruşmada yine karar çıkmazken dava zaman aşımına doğru hızla yol alıyor. Dikili Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına zamanın Dikili Belediye Başkanı Osman Güven'in yanı sıra panel sırasında altın madencilerinin saldırısını önlemeye çalışırken sanık konumuna düşen Dikililer ve altın madeni çalışanlarından Bir kısmı da katıldı duruşmaya ayrıca İzmir, Bergama, Ali Açandar'ı, Turgutlu ve Ayvalık'tan da destek için yaşam savunucuları katıldılar. Dikili eski belediye başkanı Osman Güven panel baskınına katılan altın çalışanlarının cezalandırılmasını isterken Hasan Gökvar derse aradan geçen 10 yıldan sonra olayı çok da net artık hatırlamadığını belirterek ancak Koza Altın şirketi organize bir şekilde panele saldırdı. Ben ve diğer belediye personeli panele katılanları korumaya çalıştık dedi kendisi. Avukat Nurten Özdemir'in de Koza şirketi çalışanlarının paneli basmak üzere dikiliye geldiklerini belirtti. Ege Çep Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Arif Ali Cangı panelde kendisinin de konuşmacılardan olduğunu aktararak başta maden çalışanlarını baskın sırasında yönlendiren şirket müdürlerinden Hayrettin Öüt olmak üzere Tüm saldırganların cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Ayrıca bu baskının Koza Altın Şirketi tarafından yönletildiğinin de anlaşıldığından TCK'nın 60 ve 111. maddeleri uyarınca tedbir konularak madenin kapatılmasını istiyoruz diye konuştu kendisi. Şirket avukatlarının katılmadığı duruşmada artık karar aşamasında olduğunu belirten hakim Züleyha Yeter. Eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 23 Haziran tarihine daha Bir defa daha ertelemiş oldu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil. Sadece bugünkü değil.